94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Açık Yeşil'de bu haftada yine birbirinden alarm verici haberlerimiz var galiba. Bunların herhalde en başında ilk konuşacaklarımızdan bir tanesi dün Ajans France Press'in yayınladığı yeni IPCC raporuna dair mesele. Bu böyle sızdı gibi çıktı galiba bazı evet. yerlerde ama e, niye nasıl bir sızmadır anlamadım. Ee, bayağı IPCC açıklamış anladığım kadarıyla bir, bir tür ön rapor gibi bir şey açıklandı galiba değil mi? Evet yani Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği paneli ya da kuruluşu dediğimiz IPCC taslak raporun özetini dünyaya duyurmuş vaziyetteler. Çok evet. hayırlı görünmüyor hiç görünmüyor hatta. Ee, en enteresan yanlarından biri de e, bence pek çok mesela Hürriyet gazetesindeki çık, çıktığı biçim gördünüz mü bilmiyorum. Hayır. Çünkü Hürriyet gazetesinin yani internet edisyonunda felaket yakın başlığıyla bir başka birkaç yerde daha e, sanki bu bilgiler ilk defa e, dünyada duyuluyormuş gibi bir e, yazım tarzıyla verilmiş durumda ki bu bayağı enteresan. E, IPCC'nin bu son açıkladığı iklim değişikliğine ilişkin bilgiler hakikaten e, kötü ama hani bilmediğimiz şeylerde değil bir taraftan. Yok, ben katılmıyorum yani Öyle hü mi? hürriyet ve diğer medya organları başta hürriyet olmak üzere hepsi ilk defa duyuyorlar. Öyle mi? Ve bugün de unuttular. <gülüyor> Dün duydular, Dün bugün duydular, unuttular. unuttular. <gülüyor> Olabilir e, çünkü e, bazı işte. E, İnternet gazetelerinde yurt dışında onları taradım neler denmiş diye. Özellikle e, bir kısmı mesela e, Tusson Times gibi bir şey tam hatırlamıyorum ismini ama böyle gayet e, sanki bir e, petrolcülerle bir alakası varmış gibi geldi bana e, nedense. E, işte IPCC'nin son raporunun aslında e, durumun hiç de kötü olmadığını gösterdiği gibi bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yorum yapmış mesela tam böyle yaratıcılık örnekleri çok ee, ve şeylerin altına yazılan yorumlara bakarsanız hani haber altına yapılan yorumlara. Hele onlar iyice enteresan ee, işte IPCC'nin ne kadar yalancı olduğundan e, insanları boşu boşuna telaşe sürüklediğine kadar bin tane e, yorum giriliyor altları Hiçbir şey değişmiş değil neticede. Peki ne diyor bu rapor? Ee, hani önce... ...yorumunu yaptık ama ne dediğine bakalım... ...bence en önemli söylediği şey... ...bir derece lafını ediyor olması şu anda... ...çünkü... ...bütün bugüne kadar yazılı... ...bütün bilimsel belgelerde... ...yüzyıldaki küresel ısınma miktarının... ...0.74 2007 raporuna göre... ...hatta işte en fazla 0.8... ...derece arttığı söyleniyordu... ...şu anda bir derece arttı... ...cümlesi kurulmuş durumda... ...IPCC tarafından... ...bu da... ...bizim hani... Kritik eşiğin 2 derece olduğunu düşünürsek e, yarılamış durumdayız yolu e, denebilir herhalde. Zaten yani 1 derecelik küresel sıcaklık artışı bizim yaşam ortamımızın sıcaklığını minimum 3 kat arttırdığı gibi hesaplar da var. Onları da koymuşlar raporda. France ama en ilginç şeylerden biri şu iki derece fark bundan binlerce yıl önce iki derece bir fark olduğunda Deniz seviyelerinde 25 metrelik bir fark olduğunu hatırlamak yeterli Yani bir derece iki derecenin ne önemi var şeklinde düşünecek olan kalmış mıdır bilmiyorum ama Varsa hatırlatalım ki çok çok önemi var bu raporda da zaten e, bu e, bir derecelik ortalama e, artışın işte yeryüzünün farklı yerlerinde çok farklı sıcaklık artışları ya da işte e, ne denir e, ekstremler, o, o, ekstrem havalar oluşturduğuna dair pek çok bilgi de var. Mesela bu karayiplerdeki e, aşırı yağmurların ya da işte fırtınaların, kasırgaların falan bağlı olduğuna dair ya da e, kuraklığın... Bununla bağlı olduğuna dair net bilgiler bu sefer geçiyor. Evet, bunlar ilk defa evet. bilimsel olarak bilimsel raporlarda ilk defa rastladığımız şeyler. Yani bu o, tayfun bunların artışı artık bilimsel olarak kesinlikle küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmanın artmasına bağlı diyebiliyorlar. Bir de aynı raporda Doğu Asya'da 100 yıl ortasına doğru 2 derece gerçekleşecek gibi bir cümle var mesela. Bu tabii raporun aslı cuma günü çıkacakmış tamamı. O zaman belki gelecek hafta daha ayrıntılı bilgi verebiliriz ama e, yani yaklaşık olarak 2050 tarihi galiba veriliyor 2 derece için e, gibi görünüyor. Tabii e, şunu da hemen söylemek lazım. Bu yorumu e, aslında bir iki yerde daha yaptım dün. Biyanet'e de e, ben bununla ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Orada da söyledim. IPCC'yi böyle felaket senaryosu yazan bir şey gibi görmek ...tam tersinden bakmak olur. Çünkü IPC'si aslında muhafazakar yorumlar yapan... ...daha doğrusu muhafazakar denebilecek bir konsensusu yansıtan bir... Mecburen. E, siyasi evet. ülkelerin de temsilcileri halinde bulundukları için öyle. Hem öyle. de e, çok farklı sonuçları bir araya getiren bir tür evet. met, meta bir evet. analiz yapıyorlar. Dolayısıyla e, bir tür e, ortak nokta buluyorlar. Halbuki başka e, işte MIT olsun diğer... James Hansen, NASA vesaire pek çok grubun şeyleri bundan çok daha kötü ve hızlı bir küresel ısınma öngörüyor. İşte PPM olarak da yani milyonda parçacık olarak karbondioksit ve benzeri eş değerli gazların küresel ısınmaya yol açan gazların yani sera gibi battaniye gibi örten gazların yoğunluğu da mesela 450'ye çıkması hatta. ...500-550 gibi... ...rakamların da konuşulduğundan... ...nı görüyoruz artık... ...oysa mesela... ...çok basit bir hesap yapmak mümkün... ...son 3 milyon yıl... ...boyunca... ...doğal karbon... ...döngüsü... ...atmosferin 300 parçacıktan... ...milyonda 300 parçacıktan... ...300 ppm'den daha düşük... ...olmasını... ...sağlamış... ...3 milyon yıl böyle gitmiş yani ve tam da işte gezegeni e, her türden hayatın yeşermesine imkan verecek ideal ortamı bu sağlıyor. Şimdi zaten 392'ye ulaşmış durumda endüstri devriminden bu yana 3, 3 milyon yıllık denge. 397 dengi. oldu. Öyle mi? Tabi 397 oldu. Her sene 2 ppm atıyor. <gülüyor> ha. sayaç gibi bir şey evet, bu. Sayaç gibi evet. 397 hatta belki 398 falan olmuştur. Yani son bakmadım en son sayaca. Evet. Yani dolayısıyla bu dengeyi tamamen bozmuş durumda ve bunu aslında daha sonra fırsatı bulursak bu bayramda da okuma fırsatı bulduğum çok ilginç ve önemli bulduğum bir kitap var. Clive Hamilton'ın Requiem for a Species adını taşıyor. Yani hmm. bir türe, bir insan türüne ağıt. Requiem for a Dream'den bir şey, çağrışım yaptı. Çağrışım herhalde. Şey. Ve neden iklim değişikliği gerçekliğini ne direniyoruz dedi bir alt başlığı var. Orada çok net olarak söylüyor ki vakit geç bir kere. Yani son şans kaçırıldı insanlık açısından. Kopenhag yani konferansıydı hepimizin bulunduğu radyoyu da temsilen konuştuk ettik. Kopenhag son şanstı insanlığı ve tabii onunla beraber pek çok canlı türünü de bu uçurumdan çekip çıkartmak için, tedbir almak için. Yani maalesef tarih yapılması yerine Kopenhag'da iklim zirvesinde tarihin sonunu getirmek gibi bir işlemde bulunduk diyor ve bunun sebeplerini açıklıyor. Yani artık şey, ya bu politik, politik sebeplerini mi açıklıyor yoksa psikolojik nedenlerini mi? Onları da hepsini açıklamaya çalışıyor. Çok çok ayrıntılı, müthiş bir kitap yani bence. Ee, ka, şey iklim değişikliğinin bir felaketle sonuçlanması şimdi kesindir diyor. Bilimsel olarak artık kesindir. Sadece şey yapmamız gerekiyor. Yavaşlatabiliriz. Evet diyor. yavaşlatabiliriz. Yani bunun tek yavaşlatabilmenin tek yolu da örgütlenip kitle hareketleri yaratmak ve bu politikacıları bir sürü anlamak istemeyen ve niye anlasalar bile hareketsiz kalan şirketlerin kuklası haline gelmiş başta enerji şirketleri olmak üzere bu bilim şirketlerin kârını azamileştirecek politikaların emrindeki politikacıları durduran bilmenin yolu halk hareketidir diyor. Başka evet, bir şey Evet, orada var. ama e, bu hareketleri yavaşlatanları e, da belki bayağı iyi bir sorgulamak lazım. Tabii biz e, hani haklı olarak bu septikler yani kuşkucular olsun ya da inkarcılar olsun e, gerçekleri tahrif eden bir takım ...bilim insanları olsun... ...araştırmacılar olsun... ...bunların arkasındaki petrol şirketlerini... ...kömür, kömür lobilerini falan... ...hep bunları biliyoruz... ...yıllardır Enerji, bunları konuşuyoruz... Elektrik, ...enerjiyi vesaire ama... <gülüyor> ...bir de işin içerisinde... ...sokaktaki insanın... E, ...tam da bu inkar lobisine... ...olan e, yakınlığı... ...bence önemli bir şey... ...yani bununla ilgili klaviyon bir şey diyor mu bilmiyorum diyor, ama... Diyor, ...gerçekten... Yani. E, ...müthiş bir şey var... Ve yıllardır hani bunu da konuşuruz. İnsanlarda iklim değişikliğini görmeme, e, bu konunun fazlasıyla bilimsel ele alınmasının da etkisiyle ki bu hakikaten bir problem. Yani şimdi James Hansen'ın biraz sonra yazısından bahsedeceğim. Hakikaten zor işte iki standart deviyasyon, üç standart deviyasyon. Bunları anlamak e, çok Akademik bir şey gerektiriyor, terbiye gerektiriyor. Bunu gazeteler de yeterince e, zaten ciddiyetini ortaya koyacak şekilde yansıtmıyorlar ama... ...insanlar da sanki zaten bunu duymak istiyor. Daha doğrusu bu e, felaket, biz, bize de kızıyorlar ya felaket tellallığı yapıyoruz diye. Evet. Hani zaten bunu duymak <gülüyor> istemedikleri için e, tam da bu lobilere, petrolcülere falan... E, Sanki çok ağır bir laf olacak ama bunların müttefiki aslında yurttaşlar gibi geliyor bana. E evet, bunun da sebepleri tabii kolay yani çok kolay değil belki ama oldukça ayrıntılı bir şekilde analize edilebilir. Yani bu kitabın özelliği bu bir türe Ağıt adlı kitabın özelliği kendisi bir felsefe etik profesörü. Avustralyalı Clive Hamilton kitap özellikle neden bu uyarıları bilimsel bilim dünyasından gelen uyarıları sürekli reddettiğimizi <Gülüyor> bulmaya çalışıyor zaten. <Gülüyor> Merak etti. Bir tanesi insan ıı, türünün kendi içinde barındırdığı zaaflar yani beyninin şekillenmesi tamamen böyle iyi şeyleri duymaya şey Buna mailli. tasa meyilli bir hı hı. şeyi. İkincisi kurulan e, kurumlar demokrasinin en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Onların iyi çalışamaması, zayıf olması. Üçüncüsü de e, psikolojik eğilimlerin yeni beliren psikolojik eğilimlerin yani aslında bu demokrasi de, kısmı önemli galiba çünkü şimdi bir seçim öncesinde bir siyasi parti çıksa her şey çok kötü olacaksa herhalde hiç kimse o siyasi partiye oy vermez. Evet, tabii aynen öyle. Demokrasi e, yani ama bu ta şeyden beri Descartes'tan bu yana gelen bu ben, ilginç bir şekilde başka düşünürlerde de gördüğümüz modernist düşüncenin diyelim şey yani dünyayı bir makine gibi gören ve doğayı da kendimize Kul köle edebileceğimiz, elde edebileceğimiz bütün çıkarları da oradan sağlayabileceğimiz bakışının da çok etkisi var. yani. Onun bu da... zaten sarsılmış değil hiçbir şekilde değil mi? Yani... Yani sarsılamıyor evet. ama bu doğa sarsacak ama bu modern düşünceyi. kendi verdiği cevap. İşte cevapını... ona ben emin olamıyorum bir türlü. Çünkü e, tabii şöyle olabiliyor doğrudan doğruya sizin başınıza geldiği zaman e, birdenbire sarsılabiliyorsunuz. Aynı hani. Bu depremlerde olduğu gibi doğa çok o zaman ama çok ağır bir bedel ödüyorsunuz ve o o kadar ağır bir bedelin politik bir sonucu da çıkmayabiliyor aslında. Biraz e, işte Almanya'da Fukushima kazasından sonra nükleer karşıtı hareketin güçlenmesi sonra yeşillerin oy patlaması yapması gibi e, birbirine olaylar birbirine çok yakın olduğu zaman hani insanların hafızasından Uçmayacak kadar kısa bir süre sonra bir politik tercih yapmak durumunda kaldığınızda anlamlı olabiliyor. Hatta 2002 miydi o bayağı oldu 10 sene ile geçmiş olabilir. Köln'de büyük bir sel olmuştu ve Yeşiller orada hiç beklemedikleri bir oy artışı yakalamışlardı. Hı. Ama ne oldu? Büyük bir tesadüf. Selden bir ay sonra mı ne? Seçim vardı çünkü bir sene sonra olsa ya üç ay sonra olsa hiçbir etkisi olmayacak. Evet, bu konuları araştıran alakarca da en fazla bir yıldır diyor. Öyle mi? Hafıza, seçim seçmen hafızası bir yılla maluldur diyor. Fakat yani şimdi klayf Hamilton'a birkaç sonra da döneriz ama birkaç defa daha dönmek gerekirse yani modernitenin bütün temelleri çökmekte diyor. Yani insanın sonsuz yaratıcımız her şey yekâdirdir başarabilir düşüncesine ya da e, doğal dünyayı kontrol edebilme kapasitesi o da neredeyse sonsuza yakın ve bir de buna işte buna güven e, güven güven bilginin de e, büyük gücüne işte bilgi, bilimle teknolojiyle her şeyi yapabilirsin diye muazzam bir hubri hubris kibir, yani kibir var işte bu şimdi Tabii çok ilginç de bir şeyi var. Adamın diyor ki mesela bir ölümcül bir kanser türüne maruz kaldığınızı söylendiği gibi düşünün size diyor. Hı hı. Ve hangi aşamalardan geçer diye ilginç bir aşamalandırma yapmış ve önce diyor ki şey, bir kere umutsuzluk derin bir yeise kapılmak ve ya, ...yeis düşüncesi içinde... yani ...duygusu içinde kalma... ...o kadar mutlaka da kötü bir şey... ...demek değildir diyor... ...mecbursunuz bunlardan... Yani, ...bu aşamalardan geçmeye... geçmeye yani, ...bütün psikoloji ve sağlık da... ...bunu kendisi... ...bağışıklık sistemi de buna ihtiyaç duyar diyor... ...ama orada da fazla takılırsan... ...sonsuza kadar beklersen... ...o zaman da tabii depresyon... ...ve başka şeylere yol açar diyor... Yani bu ölümsüzlüğü aramak duygusundan gelen şeyler filan. Sonra yalnız arkasından şeye geçmek, kabul, kabullenme aşamasına geçmek zorundasın diyor. Yani yeni taze değerler çıkabilir bundan. Ve oradan işte mobilizasyona giden, yani kitle berdiğine giden... Bir hareketi yani demokrasinin de yeniden sağlam bir şekilde ele geçirilmesi. Ama bu iklim değişikliğinde galiba yaz aşamasından önce bir inkar aşamasından geçiliyor. Yani bazen de o inkar aşaması çok uzun sürebiliyor. E inkar zaten tamam. Yani üçüncü aşamada da eyleme geçmek zorundasın. Yani yeis, kabullenme. yaz kabullenme ve yani doğal bir şey yeis durum, durumu da yas tutma doğal bir insan şeyi. yeni bir gerçeklik çünkü ve hemen gerçekliğini reddetmeyle şey olur yani hepimizde farklı boyutlar uzunluktadır diyor ama orada durmak son derece sağlıksız ve hiç kimsenin işine yaramaz oradan durumu kabul etmeye ve itidalimizi biz büyük filan değiliz ama işte bizim de sınırlarımız var diye başlayıp onu düşünmeye başlıyor Ama orada da durursak bu sefer de pasiflik ve fatalizm kadercilik başlar. Ancak harekete geçersek ve etik bir şekilde doğru ilkeler için. Harekete geçersek insanlığımızı kurtarabiliriz demekte. Çok esaslı düşünceler yani. Evet harekete geçmek demişken bir e, clash çalalım. Sabah siz de herhalde bunu <gülüyor> evet. yaptınız. E, bu Paul Simon'ın The Clash grubunun basçısının Greenpeace aktivisti olarak tutuklanması <gülüyor> şerefine e, biz de e, bir The Clash çalalım. London Calling. London is drowning, I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone, London calling, to the zombies of death, quit holding out, and draw another breath, London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see, we ain't got no highs Except for that one with the yellowy eyes The ice age is coming, the sun's zooming in Angels start running, the wheat is going to A nuclear error, but I have no fear Because London is drowning on ice The dinledik London Calling'i. E, niye dinledik? Çünkü e, The eski basçısı Paul Simon'ın e, geçtiğimiz aylarda e, yapılan e, Greenpeace'in Arktik'teki bir petrol platformuna yaptığı baskında da rol aldığı e, hatta gizli olarak rol aldığı ve 15 günde cezaevinde kaldığı yeni ortaya çıkmış. Daha doğrusu bunu açıklamamışlar o zaman. ...yeni ortaya çıktı. Bayağı da sağlam çalıştığına dair... ...bir haber var Bu da eylem sırasında. Bir yandan e, polis... E, ...eylemcilerin arasına... Evet, ...iklim eylemcilerinin arasına... ...ajan sokuyor ve onları şiddete... ...teşvik ediyor. Bu şeyde de aynı. E, Wall Street... ...eylemcilerin arasına da... Iyi. ...gördün mü onu bilmiyorum. Bir video göründü. Polisin nasıl yani, filtre sızmaya çalıştığı... Hı -hı. ...ve şiddete girsinler ki onları hemen tutuklayalım gibi bir yandan bu var Ondan sonra da aşçı olarak çalışan adamı da Evet ee... tutukluyorlar ve 15... ama bu da ilginç adam yani e, bir Ünlü kişi olarak işin içerisine girmiyor. Tam tersine bu petrol platformunda yapacağınız eylemde ben yardımcı olmak istiyorum. Ne yapabilirim diye kendi kendine başvuruyor Greenpeace'e. Onlar da gel yemek yap diyorlar. Ve adam gemide kaç hafta boyunca işte bu eyleme yardımcı oluyor bir şekilde yapılmasına. Ben aslında çok önemli olduğunu düşündüm bunu okuyunca. Çünkü bu hani ünlü kişi davranışının dışında bir şey. Ya bütün normların zaten olan şeylerin de değişti ve hızla değişmesi gerektiği bir dönemde yaşıyor. Zaten standart devrasyon sapmada da of, evet, <gülüyor> yeni o. değişmeler olduğunu sen söyledin. Hayır sadece bir şey daha ekleyeceğim. Şu anda Bangkok'ta dün yaptık o haberi Mahir e, söylüyordu. Yani Tayland'ın başkenti e, boşaltılamıyor. Belki de taşınacakmış. Bütün Tayland'ın başkenti. Bin, bin yıllık kaç bin yıllık şehir bilmiyorum Bangkok. Boşaltlamayacağı için sular ve dünyanın da en büyük hard disk bilmem ne ihracat merkezinin bulunduğu sanayi sitesi orada boşaltamıyorlar suları yeni bir standart sapmayla yeni bir başkente taşıyacaklar belki. De. Evet bugün e, bu sabah Yeşil Gazete'de de var aynı haber e, milletvekilleri ülkenin başkentini değiştirmeyi teklif etmişler yani belki... Taşıyamayacaklar ama en azından başkenti taşıma ihtimalleri olabilir. Evet orası başkenti olamayacak evet. çünkü. E, bu arada e, aslında vermedik haberi ama bence e, son bir haftanın en önemli haberi unutmayalım e, onu da vermeyi. E, Keystone XL'in iptal edilmesiydi. Son derece önemli e, bizim açık radyoda da sürekli takip ettiğimiz e, Kanada'dan Amerika'ya e, katran ya da zift petrollerini taşıyacak olan e, 2350 kilometrelik boru hattının yapımı durduruldu. Ve bu durdurma hemen 6 Kasım'da önceki pazar günü Beyaz Saray'ı kuşatan 12 bin civarında eylemcinin yaptığı eyleminden 3 gün sonra geldi değil mi bu karar? 3 ya da 4, gün sonra. Ya da 4 gün sonra. Sonra, sonra Obama kararın 2013'e ertelendiğini açıkladı. Daha doğrusu Dışişleri Bakanlığı. Ama bu pratikte e, iptal anlamına gelir diyorlar. Evet, bütün, bence müthiş bir zafer evet, yani. Bence de. Ben Bill McKibben'e de ufak bir not yazdım. Sana da gönderdim. Gö evet gördüm. Yani bu inanılmaz bir şey yaptın. Seninle bütün açık radyocular olarak da gurur duyuyoruz. Başarılarının <gülüyor> devamını dilerim falan diye. Yani çünkü hakikaten o videosu var oradaki ya hakikaten insanın nutku tutuyor Olağanüstü güzellikte bir video konuşmacılar filan bir bir ardından ama o kalabalığın kararlılığı güzelliği filan ve sonuçta da hadi güle güle gidin artık hepiniz yerlerinize biraz dinlenin nasıl işimiz çok olacak diyor İnsanın gözlerini dolduracak bir şekilde bir mahkiın konuşmanın sonunda Evet bu Chance Kanada'nın da yani Buratını yapacak şirketin e ee, Borat'ın rotasını değiştirmeyi kabul ettiğine dair son günlerde evet, haberler bir çıkmaya haber başladı. Çıktı, evet. O da var elimde ama bunu yapabilecek ne parası ne de şeyi olabilir sabrı olabilir hissedarların. Bu AM 11 kızıl derili yani yerli ulusun da kurtulması anlamına geliyor. Çünkü o Gallala yer altı su kaynaklarının da kurtarılması anlamına geliyor. Oradan geçmeyince Borat'tı bir cevap cevaben şey dedi yani uzun bir kavganın, savaşın küçük bir zaferi dedi ama çok önemli bence de. Bu bir aslında, başka hı. özelliği daha var pardon sözünü kestim. Bir çok önemli görünen bir nokta daha var. Occupy hareketiyle, işgal hareketiyle ikisinin bu petrol boru hattı, zift petrollerine karşı yani iklim hareketinin Birleştiği nokta olması açısından da çok, onların desteği de, büyük desteğiyle de 11 bin kişi falan oldu işte. ve Beyaz Evin Ünlü. Ve e, şunu da bence Türkiye için özellikle söylemek lazım. Bu tür hareketlerin sembolik olmadığını ve gerçek başarıları getirebileceğini de aslında bize gösteriyor. Yani çünkü biz genellikle sanki iklim değişikliğine karşı falan... İşte e, sembolik bir şekilde sokağa çıkıyormuşuz gibi anlayabiliyor insanlar. Halbuki eğer somut bir hedef koyup bununla gerçekten inatçı bir şekilde mücadele edersen... ...işte e, karşındaki dev bir petrol şirketi de olsa aslında dize getirebiliyorsun denebilir sanırım. Yani iklim değişikliğini gündemin bir numarasına taşıdılar. Daha ne olacak evet. ve sonuç aldılar yani. <gülüyor> Babamayı kaçırdılar. Evet, programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir haber ya da duyuru yapayım. Bu hafta sonu İstanbul'da önemli bir sempozyum var. TMOB'un, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin yaptığı bir küresel enerji politikaları ve Türkiye alt başlıklı bir enerji sempozyumu var. Ve bu enerji sempozyumunda da çok önemli konuşmacılar var. Özellikle İstanbul'da. İki konuşmacı benim çok e, ilgimi çekti. Onları özellikle duyurayım. E, toplantılar Perşembe günü başlıyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 17'si 19 arasında. E, Cumartesi günü e, nükleer enerjiyle ilgili e, oturumlar var. Ve nükleer enerjiyle ilgili oturumlarda özellikle e, Dr. Helen Caldicott konuşmacılardan bir tanesi. Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer Karşıta Hareketi'nin en eski ve en önemli ismidir. Ee, onun konuşmacı olduğu saat 9.30'da bir oturum var. Ee, öğleden sonra e, öğlene doğru saat 12.15 ile 13.30 arasında da Ekososyalist hareketle ilgili Profesör Joel Kovul'un Doğanın Düşmanı kitabının yazarı. Türkiye'de de o, özellikle o kitabıyla tanınır. Joel Kovul'un bir konuşması e, var. E, Joel Kovul'da en son 7-8 sene önce gelmiş Türkiye'ye. Onu da dinlemek kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. E, toplantılar Kültür Üniversitesi'nde yapılıyor. E, bunun programına e, Ener Tmop Enerji Sempozyumu yazarak e, internetten ulaşabilirsiniz. Evet. Şeyi de e, bir minik nokta olarak demin söyleyeceğim bir şeyi de unuttum ekleyeyim. Yani Naomi Klein'la yapılmış çok Kısa ama özlü bir ya da mülakat değil de bir yerde bir konuşma yapmış bu işgal hareketleriyle ilgili olarak. Ve çok ilginç bir fikir heyecan verici bulduğum bir fikir diyor. Ekolojik krizle ekonomik krize bulunacak çözümlerin ikisinin aynı çünkü köklerinin aynı olmasıdır diyor. Hepsinin kökünde bir tek bu şirketlerin hiçbir zaman sonu gelmez. Çıkarları ve kar hırsları bulunduğu için ve toplumun sonuna kadar da yani köküne kibrit suyu ekene kadar da hem gezegenin hem de toplumların bunlar istiyorlar. Dolayısıyla ikisi birleşti zaten diyor ve önümüzdeki günlerde mesela yiyecek sistemlerini, yiyeceklerimizi işgal edelim hareketinden de bahsediliyor ya da çatılarımızı güneş panelleri korumak üzere işgal edelim hareketleri de gündeme gelebilir diyor. İkisi birleşiyor. Yani dünyanın en önemli iki olayından bahsediyoruz. siz de izlemeye devam ediyoruz. Evet. Yansıtmaya. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Açık Yeşil